Bismillahirrahmanirrahim. Er Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalâkü vesselâmü âlâ Resûlina Muhammedin âlâ âlihî ve sahbî ecraîn. <gülüyor> Malumunuz olduğu üzere geçen dersimizde son olarak Nahl Suresinin 101 ve 102. ayet-i kerimeleri üzerinde biraz durmuş ve e, konuyla alakalı açıklamalarımızı biraz daha genişleterek yapacağımızı söylemiştik. Şimdi ayet-i kerimeleri önce bir hatırlayalım. Cenab-ı Allah 98. ayet-i kerimeden itibaren Kur'an-ı Kerim'i okunma adabını anlatıyor. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınarak Kur'an okumamız emrediliyor. Ondan sonra Şeytanın kimler üzerinde etkili olabileceğinden bahsediliyor. Özellikle şeytanı dost edinenler elbette kendilerini şeytanın etki alanına sokmuş oluyorlar. Bu dostluklarını ne kadar ilerletirlerse şeytanın da onların üzerindeki etkileri o kadar fazla olur. Ondan sonra ayet-i kerime yani 101. ayet-i kerime diyor ki Sayyidu وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ Eğer biz bir ayetin yerine bir başka ayeti değiştirip koyarsak وَاللّٰهُ عَلَمُوا bima يُنَزِّلُ Esasen Allah ne indirdiğini en iyi bilendir, daha iyi bilendir. Ne der o zaman kafirler? Kalu اِنَّمَا anta مُفْتَرُ Sen bir iftiracısın dediler. بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا <يَعْلَمُون> Aksine onların çoğunluğu Bilmezler. Şimdi hepinizin bildiği gibi bu ayet-i kerime İslam alimlerinin, müfessirlerin ittifakıyla Kur'an-ı Kerim'de ve İslam şeriatında genel olarak nesh ile alakalıdır. Evet, kısaca neshi tarif edelim. Nesih önceden sabit olmuş şer'i bir hükmü, şer'i bir delille sabit olmuş şer'i bir hükmü sonradan inen bir delilin kaldırmasıdır. Kısmen veya tamamen. Fark etmez. Şimdi Neshi'yi anlamak için Kur'an-ı Kerim'in İslam şeriatının oluşum sürecini anlamak ve toplumun tabiatını sosyal olarak vakasını bilmek gerekiyor. Kur'an ve İslam şeriatı bütün cemiyetler, bütün beşeriyet ve kıyamete kadar geçerli olmak üzere nazil olmuş bir şeriat. Yine Kur'an nazil olduğu zaman bildiğiniz gibi süreci 23 yıl gibi nübüvvet dönemiyle birlikte devam etmiştir. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim önceki kitaplardan ve o kitapların getirdikleri şeriatlerden Farklılık arz eder. Çünkü Peygamber aleyhisselatü hemen önce kitap indirilmiş olan peygamber kim? İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselama İncil bir defada toptan indirilmiştir. Musa aleyhisselama Tevrat bir defada toptan indirilmiştir. Dolayısıyla bu kitaplarda Tevrat için de aynı şey söz konusudur. Daha önce nazil olmuş sayfeler için de aynı şey söz konusudur. Dolayısıyla bu kitaplarda kitapların kendilerinde nesih mevzu olamazdı. Ama bir peygamberin kendisinden önceki bir peygamberin şeriatindeki bazı hükümleri neshetmesi etmesi de bir vakadır. Mesela İncil hakkında İsa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in bize aktardığına göre ve ben size daha önce haram kılınmış bazı hükümleri helal kılmak üzere geldim diyor. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini reddettikleri için, inkar ettikleri için, neshi de inkar ederler. Dolayısıyla burada neshi kabul etmek bazı kimselerin ileri sürdükleri gibi bir Yahudileşme eğilimi veya temayülü değil. Tam aksine Neshi kabul etmemek bir Yahudileşme temayülüdür. Çünkü Neshi kabul etmeyenler Yahudilerdir. Tıpkı recmi değiştirenlerin Yahudiler olduğu gibi. Dolayısıyla recmi kabul etmek de yine bazılarının ileri sürdüğü gibi bir Yahudileşme temayülü değildir. Haşa. Konu o değil. Biz Neshi'ne dönelim. Dolayısıyla Önceki den sonra gelen bir şeriatın veya bir peygambere nazil olmuş bir hükmün daha önceki bir peygambere nazil olmuş olan bir hükmü nesk bizde tarihte İslam tarihinde vaki az önce bahsettiğim İncil ile alakalı olarak İsa Aleyhisselam'ın söylediği bize aktarılan ayet-i kerimeler bunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de 23 yıllık bir nüzul süreci var ve toplumu değiştirmek üzere gelmiş olan bir kitaptan ve bir dinden bahsediyoruz. Cahili toplumunu ifade yerindeyse her yönüyle yalnız itikatta değil ameli ve ahlaki hayatta da tamamen 180 derece değiştirmek üzere gelmiş bir kitaptan ve bir dinden bahsediyoruz. Bu dinin, daha doğrusu cahiliyenin toplumsal hayatının en önemli birkaç tane rahatsızlığı vardı. Bir, mesela şirk akidenin esasını teşkil ediyordu. İslam bu hususta hiçbir taviz gönderme, göstermedi. İlk nazil olduğu günden itibaren tevhidi, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah esasıyla ifadesiyle ne yaptı? Tesis etti ve bunu kabul etmeden müslüman olunmayacağını ilan etti. Fakat hepimiz biliyoruz ki namaz mesela önceleri iki vakit olarak farz kılınmıştı. Daha sonraları beş vakit olarak farz kılındı. Hepimiz biliyoruz ki Mekke döneminin tamamında İçki mübahdı. Çünkü cahiliye toplumu da içkici bir toplumdu. İslam nüzulu ile birlikte kadın erkek ilişkilerine zina'yı yasaklamak suretiyle ilk olarak ne yapmıştır? Sınır getirmiştir. Ama mesela tesettür bildiğimiz gibi Medine'den nazil olmuş bir hükümdür. Oruç Medine'den nazil olmuş bir hükümdür. İçkinin haramlığı Yine Medine'de peyderpey tahakkuk etmiştir. Cihad peyderpey tahakkuk etmiştir. Veya gelişme göstermiştir. Niçin? Örnekleri çoğaltmak mümkün. Çünkü o zamanın İslam'ın nazil olduğu o dönemde İslam'a muhatap olanların, yani Müslüman olmamakla birlikte İslam'a muhatap olanların, ve ondan sonra da İslam'ı kabul edenlerin vak'ası doğrudan İslam'ın konuyla alakalı nihai hükmünü kabul etmeye elverişli değildi. Ayşe radıyallahu anha validemiz bu hakikate dikkat çektiği bir hadisinde şöyle diyor. Diyor ki Cenabı Allah müminlere önce şunu emretti, bunu emretti, şunu yapmayın dedi, bunu yapmayın dedi gibi şeriatın o zamanın şartları içerisinde kendilerine kolay gelen hükümleriyle onları muhatap etti. Ondan sonra onlara zina etmeyin dedi, ondan sonra onlara içkinin aşamalarını mesela anlatıyor Ayşe radıyallahu anh validemiz. İçkinin hangi aşamalarda haram kıldığından bahsetti ve hadisini uzunca hadis şöyle bağlıyorsun. Diyor ki eğer Kur'an iner inmez onlara zina etmeyin demiş olsaydı Kur'an-ı Kerim'in daveti olumlu karşılığı bulmaz. Eğer iner inmez tevhidle beraber onlara içkiyi de bırakın demiş olsaydı onlar içkiyi bırakmakta zorlanırlardı. Zinayı terk etmekte zorlanırlardı vesaire. Faiz için bile faiz ile alakalı hükümler hatta değil peygam nübüvvetin Medine döneminin ilk yıllarında nübüvvetin son yıllarında nazil olmuştur önce kat kat faiz yemeyin dedi Cenab-ı Allah ondan sonra insanların mallarını başkalarına verirken artsın diye verdiklerinden halbuki Allahü Teala'nın sadakaları arttırdığından bahsediyor ondan sonra faizi kat kat yememekten bahsediyor Sonunda da faiz alıp vermeyi terk etmeyen Allah'a ve Rasulüne savaş açmıştır şeklinde kesin hüküm nasıldır? Şimdi buna ben kendi adıma istilah ama ilimde bir istilah bulmak zorundayız. Bunu da belirtelim terim çünkü ilim terimsiz olmaz. İslami ilimler içinde bu öncelikle de böyledir. Kullanılan terim çok önemli değil. İster bana göre, yani de adıma diyorum. ister buna nesih deyin, ister başka bir şey deyin. Bu vakayı, bu hakikati, gerek teşriğindeki bu hakikati, gerek teşriğin toplumu değiştirme ve dönüştürmekte izlediği tedriciliği inkar etmek mümkün değildir. Ilmende de inkar edemeyiz, tarihet inkar edemeyiz, ayetlerin vakası da inkar edemeyiz. Nesih bu manada İslam alimleri tarafından, Nasları yani Kur'an'ın ve sünnetin ifadelerini, ibarelerini doğru anlamak tekniklerinden bir tekniktir. Siz buna dediğim gibi birileri ister nesildesin ister demesin ben ısrarcı değilim. Fakat bunu kabul etmek zorundayız. Bir örnek vereyim. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Kutiba aleykum iza hadara ahadekumul mautu el vasiyyatu lil veldeyni vel akrabi Değil mi? Sizin üzerinize farz yazıldı. Kutiba aleykum. Tıpkı aleykum isyam gibi. Oruç size farz kılındı. İzâ haberâ habekumul mevt. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, yaklaştığı zaman el vasiyetu lil valideyni vel akrabin diyor. Vasiyet anne babaya ve yakın akrabalara vasiyet yapılacaktır. Bu kadar yetmiyor. Ayetin sonu hakkan alel muttegim diye bitiyor. Takva sahipleri üzerinde bir haktır, bir vazifedir. Yapılacak yani. Bunun kaçamağı yok. E ee, daha sonra bakıyoruz ki miras ayetleri nazil oluyor. E ee, miras, ayetleri kimlere, kimlerden bahsediyor? Anne babadan bahsediyor ve akrabalardan bahsediyor. Peygamber aleyhissalatü selamın la vasiyet li ve arif hadisi şerifi Sadece bu iki ayetin birbirleriyle alakalı olarak nasıl anlaşılması gerektiğine dair bir yol göstermedir. Yoksa bu hadis ayet-i kerimedeki vasiyeti nesh etmiyor. Nesh eden, miras ayetleridir. Çünkü biraz getiriyor. Peygamber de diyor ki bakın diyor. Orada vasiyetten bahsediliyordu. Burada akrabalara miras vermekten bahsediliyor. Dolayısıyla son nazil olan hükümden hüküme göre amel etmek icap ediyor. Peygamber ona dikkat çekiyor Aleyhissalatu vesselam. Şimdi bir yerde bakıyoruz Kur'an-ı Kerim Kafirun suresinin sonunda lekum dinukum waliyadin diyor. Bir yerde bakıyoruz Katiluhum haythu saqiftumuh haythu cettumuh diye. Katilul müşrikîn kâffatan kemâ yuqâtilukeffan. İn virû hifâfen ve fiqâlatin Yani Müşrikler sizinle topluca savaştıkları gibi siz de onlarla topluca savaşınız. Ağırlıkla ağırsızlıksız savaşa çıkınız. Ve cahiduhum bi emmalikum anfisikum gibi ayet-i kerimeler pek çok. Ee, Bir tarafta senin dinin sana diyeceğiz ben. Bir taraftan hayır bulduğum yerde seni keseceğiz, öldüreceğiz, seninle savaşacağız diyeceğiz. Bu hükümler tabi savaş hukuku falan vesaire o ayrı bir konudur. Onunla ilgili ayetlerde hem vaktiyle gördük Sırası gelince yine göreceğiz. Derdimiz şu anda o değil. Burada bu ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerin her biri İslam tarihinde, İslam teşri tarihinde, İslam şeriatinin nüzul döneminde belli şartlara tekabül eden belli bir takım hükümleri ihtiva ediyor. Konuyu daha fazla uzatmadan anlayan için ben bu kadar örneğim konuyu idrak etmek isteyen, iyi niyetli olaya bakan kimseler için bu kadar örneklendirmenin yeterli olduğuna imanıyorum. Daha fazla söze hacet yok. Burada hatırımıza şöyle bir soru gelir. Tamam. Madem lekum dinukum ve belli bir dönemde nazil olmuş olan bir ayetti. Niye günümüze kadar kaldı? <gülüyor> günümüze kadar kalmasaydı biz Cenab-ı Allah'ın Teşri'deki hikmetini Resulullah Aleyhisselatü da şartlarla ilgili İslam hukukunu ifade ederindeyse, tatbik siyasetini anlayamayacaktık. Ve böylelikle çağlar boyunca İslam'ı tebliğ etmek, İslam'a davet etmek, insanlara İslam'ı ulaştırmak noktasında Müslümanların bazı hususlarda bazı noktalara dikkat etmeleri gerektiğine dair Önemli kilometre taşları vardır bu süreçte. Bunun idrak edilmesi, anlaşılması hem İslam'ın kavranması ve başkasına anlatılması açısından büyük bir önem ediyor Hem de İslam'ın faraza, cahili bir toplumu her zaman dönüştürmek ile İslam davası karşı karşıya kalabilir. Günümüzde olduğu gibi faraza İslam dünyasının herhangi bir yerinde veya Dünyanın herhangi bir coğrafyasında toplumu dönüştürmekle muhatap olduğunuzu farz edin. Bu esnada mensuh ayetleri Heh, O esnada mensuh ayetleri de nasih ayetleri de konuyla alakalı olarak tetkik edeceksiniz ve bu süreci kolay. bu süreci idrak ederek günümüze taşımanın yollarını en hikmetli ve en ileri düzeyde yani gösterilen hedefe en yakın düzeyde uygulamak noktasında bir İslam'ı tatbik siyasetini yine Kur'an-ı Kerim'in mevcut olan hükümlerinden elde edeceksiniz. Faydalarından bir tanesi bu. Ve bu manada her bir teblircinin her zaman için istifade edeceği hususlar, malzemeler o kadar çok ki Cenab-ı Allah'ın toplumun yapısını şekillendirirken, dönüştürürken riayet ettiği hikmetleri Artık yeniden teşrihe olmayacağı için Müslüman olabildiği kadar en ileri düzeyde hangi yolla hangi pratikle taşıyabileceğinin ipuçlarını bu ayeti kerimelerden çok rahat bir şekilde idrak eder. Tabi bunu kim yapacak? Her önüne gelen değil. Biz bir fiziği ancak bir fizikle fizikçilerin uğraşabildiğini kabul ediyoruz doğrusu da budur. İnşaat işiyle inşaat mühendislerine uğraşması gerektiğini kabul ediyoruz. Elbette ki bu doğrudur. İktisadı iktisatçılara havale ediyoruz vesaire Tıbbı hastalıkları tedavi etmeyi doktorlara havale ediyoruz. Kur'an-ı Kerim de ilim sahiplerine, İslam şeriatını bilip öğrenmek de bu hususta uzman olan insanlara terk etmesini bilmeliyiz. Müslümanların bugün günümüzde en önemli şeylerden birisi bu. <gülüyor> Efendim İslam'da ilmi tekelcilik yoktur. İlmi tekelcilik yoktur ama cahil cühelanın da önüne geldiği gibi Kur'an ayetlerini, hadis-i şerifleri kullanması hiç yoktur. Bu da yoktur. Çünkü Cenab-ı Allah önünüze gelene sorun demiyor ki. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا diyor. Bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor. Önünüze gelen sorun demiyor. Tıp fakültelerini kapattık. Eline satır alan milleti ameliyat yapmaya kalktık. Öyle şey olmaz ki. Dolayısıyla İslami ilimleri de bilen şeyden kimse. Kardeşimiz meal okuyor. Okusun elbette. Ben Kur'an'da şunu gördüm diyor. Ya senin okuduğun mealdir. Kur'an'da bunu gördüm deme. Filanın mealinde böyle yazıyor diye. Çünkü senin okuduğun Kur'an değil ki. Yani o kadar ilmi yüzeysellik içerisinde elbette sözünü ettiğimiz bu gibi meselelerin son derece hayati meselelerin önüne gelen tarafından gündeme getirilemeyeceği de açıkça anlaşılacak bir husustur. Dolayısıyla bakın burada tekrar ayet-i kerimeye dönecek olursak önemlidir. Bazıları söylediği gibi efendim ya nasih men suhu kabul edersek Kur'an'da çelişki olur. E Cenab-ı Allah haşa çelişkiye düşer mi? Alakası yok ki. Onun için ayet-i kerime hemen diyor vallahu a'lemu bima yunzil. Demek ki Allahu Teala öncele kun din kun dedi. Şimdi nasıl cihad ayetini indiriyor? O neyi ne zaman indireceğini, ne şekilde, ne vakit indireceğini en iyi bilendir. He? Kalu innema anta Bu da çok önemli bir uyarı. Neshi külliyen reddetmek Dediğim gibi isim üzerinde ısrar etmiyorum. Vaka olarak şu anda biz nesih derken kastettiğimiz vakanın teşrihi vakan ne olduğu anlaşıldı. Vaka olarak öyle bir şey yoktur dediğiniz zaman Resulullah'a iftira ettiğiniz iddiasını ithamını yapmış oluyorsunuz. Kalu inneme ente muftir. Dün böyle söyledin, bugün böyle söylüyordun. Demek ki sen Allahü Teala'ya iftira ediyorsun diyorlardı. Mekke'li müşrikler de böyle diyordu. O zaman Hayır diyor Aksine onların çoğu bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Cenabı Allah'ın her bir zaman, şarta ve mekana uygun hüküm indirmekteki incelikleri bilemiyorlar, kavrayamıyorlar, idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Hem nasıl böyle çelişki ileri sürülebilir ki kul ey Muhammed söyle ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem Nezzelehu ruhul kudüsü bin Rabbik. Çok önemli. De ki onu ruhul kudüs o tertemiz ruh Cebrail Aleyhisselam <gülüyor> Rabbinden kısım kısım indirdi. Nezzele o. Hem de nasıl? Bilhak. Hak ile. Hak ile iç içe. Hak ile beraber. Hakk ile birlikte. Onda en ufak bir batılın müdahalesi yok. Zerre kadar bir müdahale yok batıldan. Peki niçin böyle yaptı? لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Kısım kısım indirdi ve bu hükümleri peyder pey, bu şekilde adım adım bu hale taşıdı. İman edenlere sebat vermek için وَهُدًا وَبُشْرَا müslümin, <gülüyor> Müslümanlara hidayet ve müjde olmak üzere böyle indirmiştir. Kanaatimce ayet-i kerime ile alakalı olarak bu kadarı yeter. Daha önce ta Kur'an-ı Kerim'in baş taraflarında mâ Sahmin min ayetin evnun sihe ayet-i kerime ile alakalı olarak mevcut devam etmiş olan kardeşlerimiz onlarla alakalı veya başka yerlerde öğrendikleri bilgileri güzel sağlam kaynaklardan bunlara eklerlerse konuyla alakalı olarak azım sanmayacak temel bir malumata sahip olurlar. 103. ayet-i kerimeye gelelim. Ve laqad na'lemu enhum yekuluna inma yu'allibuhu Şimdi ayet-i kerimeye geçmeden önce şunu hatırlatalım. Mekke'li müşrikler her vesileyle Kur'an-ı Kerim'in hak olmadığını söylemek, Kur'an-ı Kerim'in hakkiyetine, Allah'tan gelmiş ilahi bir vahiy olduğuna gölge düşürmek için her türlü fırsatı ve imkanı değerlendiriyorlardı. Cenab-ı Allah da bu hususta çünkü sataşma Kur'an-ı Kerim'edir, sataşma risalete ve nübüvvetedir. Dolayısıyla bu risalet ve nübüvvet görevini veren odur, bu kitabı indiren odur. Dolayısıyla bunlara cevabı da bizzat Cenab-ı Allah üzerine almıştır. De ki ey Muhammed diyor heh bir and olsun ki biz biliyoruz ki velakad alemu enhum yekuluna inma yuallimu besher. Ona bir beşer öğretiyor dediklerini yemin olsun biz biliyoruz. Onların böyle söylediklerini. Lisanul lezi yulhiduna ileyhi acmiyun. Lahd kelimesi laht açmak kazmak demektir. Lahd mezardan farkı nedir? Peygamber a.s. diyor ki اَلَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا Yani mezar kazma tekniği ifade ederse şekli de lahd şekli bize aittir. Yarma şekli ise bizden başkalarına aittir. Şimdi lahd nasıl açılır? Mezar şu şekilde derinlemesine açılır. Ondan sonra bir yerden şöyle L gibi düşünün. Yan tarafa bir daha, bir tabut veya bir kişinin sığacağı kadar açılır. Daha sonra o L'nin diyelim ki kuyruğu bir şekilde taşla veya bizim yaptığımız gibi tahtayla kapatılır. Ve böylelikle toprak düz alana, o düz kalan çukura indirilir. Toprak doğrudan doğruya ölüye bu şekilde temas etmemiş olur. Lahd bu. Niçin buna lahd denildi? Bir yan kayma olduğu için lahd deniliyor. Yani gayemiz burada yülhidune kelimesini açıklamak, anlatmaya çalışmak. Heh, burada yan yapmak. İlhad da haktan ayrılıp batıla sapmak demektir. Ayrılıyor doğru gidiyorken birden doğru yoldan çıkıyor. Birden doğru yola ana yoldan çıkıp Hemen, hemen girmemesi gereken yere giriyor. Ona lah deniliyor. Mülhid, Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmeyen, hatta hiçbir şekilde Tanrı'ya inanmayan, ilahın varlığını kabul etmeyene mülhid deniliyor. Niçin? Çünkü o kimse inancında doğru istikameti, beşeriyet için doğru olan istikameti bırakmış, öbür tarafa sapmış kişi olur. Şimdi burada da lisanüllezî yülhidûne ileyhi. Kur'an hakkındaki iddialarını doğrudan uzaklaştırarak saptıkları o iddialarıyla sapıtan kimseler söyledikleri o sapmalarında söyledikleri kişinin sözü acebidir. Ayet-i Kerime'nin nüzul sebebini biraz açıklayayım. Daha yallahılır, bir daha ona göre halini vereceğim. Diyor ki, nüzul sebeplerinde Peygamber Efendimiz Selamın aslen Rum olan Mekke'de bir demirci varmış, Hristiyan bir kişi. Zaman zaman peygamber onun yanına oturur onunla konuşurmuş De, işte, Hristiyanlık ile ilgili belki bir şey sorar sormaz. Konuyla alakalı rivayetlerde fazla bir bilgi hatırlamıyorum. Görmedim yani. Mekkeli müşrikler de bunu ganimet biliyorlar. Oturdu ya diyorlar ki Aha, bu kişi ona öğretiyor. Dolayısıyla Muhammed'in bize anlattıkları şu Hıristiyan, asler Rum olan, Bizanslı olan, demircinin anlattıklarıdır. Halbuki o adam doğru dürüst Arapça konuşamıyor. Konuşamıyor. Fasih Arapça bir tarafa doğru dürüst konuşmuyor. İşte ayet-i bunu anlatıyor. Andolsun biz, onların, ona ancak bir beşer öğretiyor dediklerini biliyoruz. Ama onların doğru yoldan saparak, Kur'an'ın nisbet ettikleri kişinin dili Acemi'dir. Acemi, Türkçedeki Acemi. Yani bir şey beceremeyen. Dili Arapçanın dışında bir dildir. Ve haza nisânun aramiyum mubîn Bu ise, yani bu Kur'an'ın dili ise apaçık Arapça bir dildir. Arapların Arapçada Acem kelimesi Arap olmayanlar hakkında kullanılır. Biz Türkçe'de sadece İranlılar hakkında kullanılırız. Yanlıştır. Daraltmadır kelimenin anlamını. Acemi e de acemi e de dili Arapça olmayan hakkında kullanılır. İşte burada da onların peygamber hakkında Kur'an'ı ondan öğreniyor dedikleri aslında dedikleri kimse dedikleri kişinin dili Arapça değildir. Bu kitap ise apaçık bir Arapça Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi 14 asır önce Araplar cahildi. Bu iddiaları yapıyorlardı cehaletlerine binaen. Veya cehaletlerinden cesaret alarak. Çünkü cehalet insana korkunç bir cehaleti, bir cesaret verir. Cehaletlerinin kendilerine kazandığı cehaletle bu iddialarda bulunuyorlardı. Cahilin cesaretini yorumlayabilirsiniz. Cehaletine bağlarsınız. Peki, ya alim kabul edilen kimselerin cesaretlerini, cahillerden ancak görülebilen cesaretlerini nasıl izah edeceğiz? İzah edemez diyeceksiniz. Peki bir örnek verir misin diyeceksiniz buna? Var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zayıf bazı rivayetlere göre işte işte Yaşı küçükken Şam taraflarına gitmiş Bahira adındaki bir rahiple görüşmüş. Sirek kitaplarında tafsilatı malum. Orientalizler 13-14 asır sonra geliyorlar. E Kur'an'ı Allah'a onlardan da nispet etmek istemiyorlar. 14 asır öncesinin cahiliye Arapları gibi. Çünkü Kur'an Allah'tandır deseler onların da onlar için de bağlayıcı bir iddia olur. Efendim işte Muhammed'in kaynaklarından birisi de Kur'an'ı öğrendiği kaynaklardan birisi de işte bu rahim bahiradır. Hay hay öyle diyelim kabul edelim bir hal için. Bırakalım rivayetin pek sahip olmadığını zayıf rivayetlerle bunların anlatıldığını bunu bir kenara bırakalım. Kaç yaşındaydı o zaman Peygamber Ezeyatü bazı rivayetlere göre 7 yaşında, bazı rivayetlere göre 12 yaşında. Öyle mi hocam? Eee Peki kaç yaşında peygamber oldu? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e peygamberliğini açıkladı? 40 yaşında. Bir soru daha. 12 yaşından diyelim ki 12 yaşında ki rivayeti kabul edelim. 12 yaşından 40 yaşına kadar şu kadar geçen zaman 28 mi oluyor? 28 yıl. Ben bahiradan şunları öğrendim veya bahirayla bahirayı hatırlatacak şunları öğrendim demeden bahiradan öğrendim demeden bahirayı hatırlatacak yani Hristiyanlığı anımsatacak tek bir söz çıktı ağzından var mı bunu nakleden tarihçiler siyerciler buna dair niye bir şey nakletmiyorlar çünkü öyle bir şey yok söylememiş peygamber sadece peki 40 yaşında geldi peygamber bir din getirdi kendisine bir kitap geldi Hristiyanlık o zamanki Hristiyanlık da belli Kur'an-ı Kerim de belli ondan öğrenmişsen nerede kaldı Kur'an-ı Kerim'in Hristiyanlık inancını akidesini reddeden buyrukları hani ondan öğrenmişti Allah üçün üçüncüsüdür demeyin diyor Muhammed'e Muhammed nazil olan Kur'an-ı Kerim. Öyle demiyor mu? Öyle diyor. Ant olsun, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuştur. Demiyor mu Kur'an-ı Kerim diyor. Başından sonuna kadar Kur'an-ı Kerim, Meryem oğlu İsa demiyor mu? Bir yerde olsun. Onu annesine nisbet etmeden zikrettiği bir yer diyor bu geçiyor bu. Yok. Oysa Hristiyanlar ne diyor? Allah'ın oğlu, babanın oğlu vesaire. Ve buna benzer. Nerede kaldı bu iddialarımız? Peki bazı gafil Müslüman alim geçinenlerin diyeceğim, mazur görmesinler. Kusura bakmasınlar. Öyle demek zorundayız. Şu yere göğe sığdıramadıkları oryantalistlerin bu cahilce iddialarını neye bağlıyorlar, nasıl yorumluyorlar? Ve hala biz o oryantalistlerden bir şeyler öğrenebileceğimizi sanabiliyor muyuz? Daha doğrusu şöyle diyelim. Onların garatsiz ve maksatsız olarak İslami ilimlerle uğraştıklarını kabul edebilecek miyiz? Orientalistler üç aşamada çalıştılar. Birinci aşamada Allah'ın kitabını devre dışı bırakırsak Müslümanların elinde bir şey kalmaz dediler. Onun için Allah'ın kitabı üzerinde ilk çalışmalar daha çok yoğunlaşır. Bakıyorlar ki yok böyle bir iddiada bulunmalarına imkan yok. Ellerinde tuttukları kalıyor. Nereye ellerine atarsa ellerinde kalıyor vazgeçtiler. Belli bir tarihten itibaren Kur'an üzerinde oryantalistlerin çalışmaları oldukça azaldı. İkinci aşama dediler ki hadi Kur'an'ın Müslümanlar nazarında küçültemedik, düşüremedik itibarlarını sonlandıramadık. Bari Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı şey edelim, devre dışı bırakalım. Bunun için işte Bahira'dan öğrendi dediler, alıdır dediler, dediler, ne dediler. Hadi hiçbirisi tutmuyor. Sarayla, saray geçirdiği dönemlerdeki hiçbir şey hatırlamıyor ki. Oysa Peygamber Aleyhisselam vahiy biter bitmez ifadelerinde ise takır takır vahyin tamamını yanındaki vahiy kâtiplerine yazdırıyor, bu hataplarına da ezberletiyordu. <Gülüyor> Namazda da okuyordu her vesileyle onlara hatırlatıyordu. ashab ı Kiram da kendi aralarında bunları ezberliyor, yayıyorlardı, yazıyorlardı vesaire. Baktılar ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da bir zarar verebiliyordular. O dönemden itibaren bir dönemden ikinci dönemden itibaren Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla alakalı çalışmaları da azaldı. Veya doğrudan doğruya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a saldırı gibi görünen ibarelerini attılar. Son çalışma yapanlardan birisi çağdaş oryantalistlerden İngiliz oryantalistler. Ama ifade yerindeyse Muhammed Mekke'de, Muhammed Medine'de diye yazıyor kitaplarında. Bütün söylemek istediği o kitapta şu, tüm söylemeye çalışıyor. Muhammed bu dini Yahudilikten de yararlanarak, Hristiyanlıktan da yararlanarak ...kendisi şekillendirdiği ortaya koydu. Bunu bir cümle halinde hiçbir yerde söylemiyor. Söylemiyor, söylemez, fark edilecek. Ama başından sonuna kadar kitabı okuduğunuz zaman... ...dikkatli bir okuyucuysanız... ...ne söylüyor ya diyeceksiniz. Bu... ...bu dinin adeta Muhammed'in icadı, yapısı... ...Muhammed'in müdahalesiyle... ...en azından ortaya çıktığını anlatmaya çalışıyor... Çünkü Muhammedilik der. İslam demez kolay kolay. Allah'ın dini demez. Dini Muhammed'e nisbet eder haşa. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dinde bir harflik hakkı yok. Ne söylemişse Cenabı Allah'ın Allah'ın ile ve onayıyla söylemiştir. Yaptığı beşer olarak yanlış ihtiyatlar Kur'an-ı Kerim tarafından tasvih edilmiştir. Yani peygamber ne söylediyse ne yaptıysa bizzat vahiy ile olmadığı hallerde bile en azından Cenab-ı Allah'ın takririyle olmuştur. Dolayısıyla bu din Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nispeti mümkün değil. Ondan sonra üçüncü aşamada o yantalistler ne üzerine çalıştılar? Mezhep ihtilafları üzerinde durmaya başladılar. Ve bu mezhep ihtilafları üzerinde durmaları günümüzde şu veya bu şekilde aşırısı veya olmayanı. Ehli sünnet ile şia arasında düşmanlık uyandırmanın ve körüklemenin zemini onların o konudaki araştırmalarıdır, incelemeleridir. Oradan hareketle çıkartılıyor. Bizimle alakalı olmayan bir örnek daha vereyim konunun daha iyi anlaşılması için. İngilizler Hindistan'a girdikleri vakit genel olarak, kaba olarak bir Müslümanlar bilinirdi, bir Hindular bilinirdi. İngilizler Hindistan'a girdikten sonra yaptıkları araştırmalarla yüzlerce dil ve yüzlerce din çıkardılar. Tek tek araştırarak. Bunlar ilmi maksatla yapılmadı. Yarın öbür gün koca Hindistan'ın daha kolay sömürülmesi için gerektiğinde kullanılmak üzere kullanıldı. Ortaya çıkartıldı. Ha bu arada ilmede hizmet oldu. ayrı bir konudur. Fakat... Asıl maksat ve asıl dinamik emperyalizme zemin hazırlamak, emperyalizmin yol haritasını daha sağlıklı ve daha pratiğe elverişli halde ortaya çıkmasını sağlamaktır. İşin temeli maalesef budur. Müslümanların da konuyla alakalı basiretlerini sonuna kadar kullanmaları lazım. İşte nereden geldik? Dedik ki, Mekkeli müşrikler 14 asır önce ne söylüyordu? Gareskarlar şu kadar asır sonra, 11-12 asır sonra aynı şeyleri söylediler. Kur'an'ı Allah'a nisbet etmemek, etmemek kafirlerin Allah'a inansalar bir şekilde dahi kafirlerin başvurdukları yolların başında gelir. Ama gördüğümüz gibi geçmişte de günümüzde de Kur'an-ı Kerim yapılabilecek bütün itirazları, temel itirazları 14 asır öncesinden ele almış ve cevaplandırmış bulunuyor. Bunun sebebi ne? i̇nnel la yu'minun bi la budur kardeşim. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlere Allah Teala cezalandı ceza veriyor. Diyor ki muhakkak Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah hidayet erdirmez. Doğru yola erdirmez doğru yola ulaştırmaz. Ve onlara azaplîm ve onlar için can yakıcı bir azap vardır. Acıtıcı bir azap vardır. İnne mâ iftari'l kezebellezîne lâ Az önce islerle alakalı olarak söylediklerimizle dahil olmak üzere ve benzerleri. Şüphesiz yalan uyduranlar kimlerdir? Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir. Yani İslam'a iftiralarının dinamiği ne? Sebebi ne? Allah'ın ayetlerine imanmayışlar. Yani diyor ki en büyük bedbahtlık Allah'ın ayetlerine inanmamaktır. İmansızlık bütün kötülüklerin başıdır. Bütün garezliklerin, bütün kinlerin, bütün zulümlerin, bütün adaletsizliklerin başı imansızlıktır. Sağlıklı bir iman yoksa, kişide veya toplumlarda, o toplumlarda, o kişide, zulüm vardır, haksızlık vardır, adaletsizlik vardır. Özellikle de başkalarına karşı. Onun için Cenab-ı Allah ne buyuruyor? İnneşşirke lehulmun azim. Şüphesiz şirk, elbette büyük bir zulümdür, diye buyuruyor. Ve ulaike, işte onlar Allah'ın ayetlerine iman etmedikleri için yalancıların ta kendileridir. Doğru söyleyemezler. Doğruluklarını da kaybederler. Niçin? Çünkü en doğru olan Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. En doğruyu, en hakkı, en gerçeği yalanlayan bir kimsenin bundan sonra herhangi bir sözünün veya davranışının veya niyetinin doğru ve sadık olmasına da imkan kalmaz. Evet. Burada kalalım inşallah kısa bir fasıladan sonra devam ederiz.